Peygamberin dünyaya gelişi. Enes Yergün. Allah subhanehu ve Teala insanlığa olan merhametinden ötürü onları karanlıklar içerisinde bırakmamış, zulümattan onları kurtaracak nebiler göndermiştir. Bu yazımıza kadarki kısımda Resule muhtaç bir halde yaşayan cahiliyenin karanlığını tasvir etmeye çalıştık ve sonuç itibarıyla şunu gördük. Mekke cahiliyesiyle yaşadığımız çağ küfür, şirk ve fuşiyatta birçok ortak noktaya sahiptir. Hatta hangi zaman zulümde daha ileri diye soracak olursak, günümüz cahiliyesinin epey geride bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mekke cahiliyesindeki kardeşlerini epey geride bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki cahiliyeyi bu kadar tavsilatlı anlatmamızın sebebi nedir? Bizler davetçiler olarak cahiliye toplumuyla muhatabız. Eğer yaşadığımız toplum Mekke cahiliyesine birçok yönüyle benziyorsa, o zaman toplumu nasıl ıslah edeceğimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından öğrenebiliriz. Bu noktayı kaçıran ve kendilerinin İslam'a hizmet ettiğini söyleyen birçok taife, Peygamberin davet menhecini bir kenara bırakmış, kendi akıllarından uyurdukları yöntemle İslam'a hizmet ettiklerini iddia etmişlerdir. O yüzden bizler tafsilatlı bir şekilde cahiliyeyi öğrendiğimiz gibi, siyeri de güzelce anlamaya çalışmalıyız ki, peygamberin davet menhecinden sapmış olmayalım. Allah Resulünün dünyaya gelişi ve nesebi. Allah Resulü Miladi 571 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Rebu'yle velayının 2, 8 ya da 10'unda dünyaya geldiği rivayet edilse de, muhakkik alimlerin ortaya koyduğu görüş daha kabul uygundur. Onlar, Allah Resulü'nün Rebiulevelayı'nın 12'sinde doğduğunu ifade etmişlerdir. Siyer alimleri kitaplarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nesebini incelemeye almışlar ve 21. dedesi Adnan'a kadarki kısımda ittifak etmişlerdir. Adnan'dan İbrahim'e aleyhisselam kadarsa ihtilaf vardır. Hatta bazı alimler bir hadise dayanarak bu kısımla alakalı görüş beyan etmenin dahi yalana gireceğinden ötürü caiz olmadığını söylemişlerdir. İbrahim'den aleyhisselam, Adem'e aleyhisselam kadarki kısım hakkında görüş beyan edenlerin ise ehli kitaptan başka dayanakları yoktur. Allah Resulü'nün nesebi, diğer tüm peygamberlerde olduğu gibi soylu bir neseptir. Bu durum, küfür toplumlarının nebilerine karşı daha pervasızca saldırmalarının önünde kalkan vazifesi görmüştür. Allah Resulü, nesebinin soylu olduğuna bizzat kendisi işaret ettiği gibi, müşriklerde bunu birçok yere ikrar etmişlerdir. Müslümde geçen bir rivayette Allah Resulü şöyle buyuruyor. Yüce Allah İsmail'in oğullarından Kinane'yi, Kinane'den Kureyşi, Kureş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni süzüp çıkardı. Aynı şekilde Rum kralı Heraklius ve Ebu Süfyan arasında geçen konuşmada da buna işaret edilmektedir. Bir ticaret kervanı Ebu Süfyan'ın içinde bulunduğu Kureş kafirleriyle, Hudeybiye barış anlaşmasını imzaladığı dönemde Şam'da ticaret yapmak için yola çıkmıştı. Kervan, Bizans İmparator Heraklius ve yardımcıları İliya şehrindeyken saraya ulaştı. Böylece imparator onları huzuruna çağırdı. Yanında Rumun büyükleri vardı. İmparator tercümanlarını çağırıp "İçinizden peygamberlik iddia eden bu adama nesep bakımından en yakın olanınız hanginiz?" diye sordu. Ebu Sufyan ona nesep bakımından en yakın olan benim dedi. İmparator muhafızlarına onu bana yaklaştırın. Arkadaşlarını da arkaya dizin diye emretti. Sonra tercümanlarına dedi ki: Arkadaki kişilere söyle. Öne çıkan bu adama Ozat hakkında Resulullah'ı kastediyor. Sorular soracağım. Eğer yalan cevap verirse hemen onu yakalayın. Ebu Süfyan diyor ki: Allah'a yemin ederim ki Ebu Sufyan yalan konuşuyor demelerinden utanmasaydım, kesinlikle sorulara yalan cevap verirdim. Sonra imparatorun bana ilk sorusu şu oldu. Peygamberlik iddia eden o şahsın içinizdeki nesebi nasıldır? Ebu Sufyan, o içimizde soylu bir nesebe sahiptir. İmparator bu sorulardan sonra tercümanlarına dedi ki, bu adama söyle, sana o zatın nesebini sordum, sen de içinizde soylu bir nesebe sahip olduğunu söyledin. İşte peygamberler böyledir. Kalminin içinde soylu bir nesepten gönderilirler. Buhari. Bununla beraber, yazımızda anlatacağımız zemzemin bulunmasıyla, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem babasının ada kadanması hadisesi, Allah Resulü daha doğmadan onun nesebinin, şerefli bir soy olduğunu ortaya çıkaran başka vakalardır. Peygamber doğmadan önce ve doğumu esnasında gerçekleşen bazı hadiseler. Siyer kitaplarında Allah Resulü'nün dünyaya gelişi öncesinde ve doğumu sırasında vuku bulduğu iddia edilen bazı olaylar zikredilmektedir. Biz de sırayla bu olayları anlatmaya ve bu vakaların neden gerçekleşmiş olabileceğinin hikmetleri üzerinde durmaya çalışacağız. 1. Zemzem'in bulunması ve peygamberin babasının ada kadanması hadiseleri. Zemzem'in Abdulmuttalib tarafından bulunuşunu Ali radıyallahu an şöyle anlatıyor. Sıcak bir yaz gününde Abdulmuttalib Kabe'nin yanındaki Hicr mevkiinde serin bir gölgede uyuyordu. Bir rüya gördü. Rüyasında bir zat kendisine şöyle seslendi. Kalk, Tayyib'e'yi kaz. Sordu. Tayibe nedir? Fakat o zat sorusuna hiçbir cevap vermeden uzaklaşıp gitti. Ertesi gün aynı yerde yine uykuya dalmıştı. Aynı adam tekrar göründü ve seslendi. Kalk, Berre'yi kaz. Abdülmuttalip yine sordu. Berre nedir? Adam yine hiçbir cevap vermeden oradan uzaklaşıp gitti. Abdülmuttalip derin uykudan daha büyük bir merak ve heyecan içinde uyandı. Ne var ki gördüklerine bir türlü mana veremiyordu. O gün ve geceyi de yine gördüğü rüyanın tesirinde geçirdi. Ertesi günüydü. Yine aynı yerde yatıyordu. Aynı adam gelerek kendisine kalk dedi. mednûne kas kaz. Abdul ona, Mednune nedir diye sordu. Ama adam yine cevap vermeden uzaklaşıp gitti. Abdülmuttalip üç gün üst üste gördüğü rüyanın boş olmadığını elbette biliyordu. Ama manasını anlayacak en ufak bir ipucuna da sahip değildi. Dördüncü gün yine aynı yerde uykuya yatan Abdülmuttalip, aynı adamın geldiğini gördü. Adam bu sefer şöyle seslendi. Zemzemi kas." Abdülmuttalip, zemzem zem nedir, nerededir diye sorunca, adamın cevabı şu oldu. Zemzem zem bir sudur ki, hiç kesilmez, dibine ulaşılmaz. Hacıların su ihtiyacını onunla karşılarsın. O Kâbe'de kesilen kurbanların kanlarının döküldüğü yerle, Terslerinin gömüldüğü yer arasındadır. Alaca kanatlı bir karga gelip orayı gagalar. Orada karınca yuvası da vardır. Uyanan Abdülmuttalib'in heyecanına, bu sefer sevinç de katılmıştı. Çünkü rüyayı manalandırmak için ipucunu elde etmişti. Zemzem kuyusundan defalarca bahsedildiğini duymuştu. Fakat onun yerini kimse bilmiyordu. Çünkü cürhümlüler, Mekke'den düşman istilası önünden kaçarken... Kâbe'nin bütün kıymetli mallarını Zemzem kuyusuna atmış, kuyunun üstünü de toprakla bir edip belirsiz bir hale getirmişlerdi. O zamandan beri Zemzem'in ismi var, kendisi yoktu. Abdülmuttalib artık Zemzem'in yerini bulup kazmakla vazifelendirildiğini anlamıştı. Derhal araştırmaya koyuldu. Rüyasında kendisine öğretilen yere gitti. Bu sırada alaca kanatlı bir karganın süzüldüğünü ve yere konarak gagasıyla bir yeri karıştırdıktan sonra havalanarak göğe doğru yükseldiğini gördü. Abdülmuttalip, senelerden beri gizli kalmış bir kuyuyu bulma ve ortaya çıkarma şerefini erecekti. Zemzemin yerini tespit etmişti ve sıra kazmaya gelmişti. Bu şerefi başkasına kaptırmak ve bu sırrı başkalarına açmak istemiyordu. Bunun için ertesi gün bir tek oğlu olan Haris'i alarak, Tespit edilen yere gitti ve kazmaya başladılar. Bir müddet devam eden kazı sonucu Zemzem kuyusunun örülmüş duvar taşları ve bir daire şeklindeki ağzı meydana çıktı. Abdulmuttalib'in bu faaliyetlerini başından beri gözlemleyen Kureşliler, işin artık ortaya çıkmak üzere olduğunu fark edince büyüklerine haber verdiler. Bir müddet sonra Kureş büyükleri kazılan yere geldiler ve Abdulmuttalib'e ''Ey Abdülmuttalip, bu babamız İsmail'in kuyusudur, onda bizim de hakkımız var. Bizi de bu işe ortak et.'' dediler. Abdülmuttalip, ''Hayır yapamam, bu iş sadece bana tahsis edilmiş ve aranızdan ancak bana verilmiştir.'' dedi. Abdülmuttalip'in bu kesin cevabı, Kureyş ileri gelenlerinin hoşuna gitmedi. İşlerinden Adi bin Nefel şöyle konuştu, ''Sen yalnız bir adamsın.'' Tek oğlundan başka dayanacağın bir kimsen de yok. Nasıl olur da bize karşı gelir, boyun eğmezsin? Bu söz, Abdülmuttalib'i üzdü. Çünkü Kureyşliler onu kimsesizlikle küçümsüyorlardı. Bu anlayıştan fazlasıyla rahatsız olduğunu haliyle de belli etti. Bir müddet üzüntü içinde sustu, sonra içini şöyle döktü. Yemin ederim ki Allah bana on erkek çocuk verse,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 Abdülmuttalip'le yakınlarının hayatı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyordu. Ellerinde yapacakları hiçbir şey de yoktu. Çöl ortasında su aramak, serabın peşine koşmaktan farksızdı. Fakat her şeye rağmen Abdülmuttalip su aramaya kararlıydı. Devesinin yanına geldi, onu ayağa kaldırdı. O anda devenin bir ayağının dibinde pırıl pırıl parlayan bir avuç su gördü. Bu durum arkadaşlarını da sevindirmişti. Yeniden hayata dönmüş gibi oldular. Abdülmuttalip kılıcıyla suyun çıktığı yeri genişletince su daha da gür akmaya başladı. Bu arada su vermeyen kureşliler hayretle onları seyrediyorlardı. Abdülmuttalip ve arkadaşları sudan kana kana hem kendileri içtiler hem de hayvanlarını içirdiler. Bir ara Abdülmuttalip kendisine su vermeyen kureşlere döndü ve seslendi. ''Suya gelin, suya. Allah bize su verdi. Hem kendiniz için hem de hayvanlarınızı sulayın. Haydi, durmayın, gelin.'' Kureşliler mahcup mahcup kaynağa yaklaştılar. Kana kana sudan içtiler. Hayvanlarını suladılar, kırbalarını temiz suyla doldurdular. Kureşliler zemzem kuyusunu kazan ellerin kendilerine sunduğu bu serin ve temiz suyu içer içmez, mahcup ve suçlu bir eda içinde, Abdülmuttalip'e dönerek şöyle dediler. Ey Abdülmuttalip! Artık sana diyecek bir sözümüz yok. Anladık ki zemzemi kazmak senin hakkın. Bu işi ancak sen layıksın. Vallahi zemzem hususunda seninle bir daha münakaşa etmeyeceğiz. Artık hakeme gitmeye de gerek görmüyoruz. Ve hakeme gitmeden yarı yoldan tekrar Mekke'ye hep beraber döndüler. Mekke'ye dönen Abdülmuttalip, Oğlu Haris ile birlikte kazı işine devam etti ve kısa zamanda zemzemi ortaya çıkardı. Zemzem kuyusundan bazı kıymetli mallar da çıktı. Bunlar arasında altından iki geyik heykeliyle kılıçlar ve zırhlar da vardı. Zemzemi ortaya çıkarma hakkını daha önce Abdülmuttalib'e bırakan kureş ileri gelenleri, bu kıymetli malları görünce hırs damarları tekrar kabardı, yine Abdülmuttalib'in başına dikildiler. Ey Abdülmuttalib! ''Bu mallara seninle beraber ortağız. Bunlarda bizim de hakkımız var.'' dediler. Cömert ve sabırlı Abdülmuttalip önce, ''Hayır. Sizin bu mallar üzerinde hiçbir hakkınız yok ama ben yine de size yumuşak davranayım. Aranızda kura çekelim.'' Bundan memnun olan Kureyş ileri gelenleri, ''Peki bu kurayı nasıl ve ne şekilde yapacaksın?'' diye sordular. Abdülmuttalip, kurada takip edilecek usulü anlattı. İki kura kâbe için, iki kura benim için, iki kura da sizin için çekeriz. Kura'da kime ne çıkarsa onu alır, çıkmayan mahrum kalır. Bu sebeple kureşliler sevindiler ve Abdülmuttalib'in bu davranışını takdir ettiler. Kâbe'nin içinde Hübel Putunun yanına vardılar ve kura çektiler. Kura sonucu kureş ileri gelenlerinin bu mallarda hakları olmadığını bir kere daha ortaya koydu. Altın geyik heykeller Kabe'ye kılıç ve zırhlar Abdülmuttalib'e düştü. Onların payı ise mahrumiyet oldu. Ama artık itiraz edecek durumları kalmadı ve mesele böylece kapandı. Abdülmuttalib kılıç ve zırhları dövdürüp saç haline getirdikten sonra bununla Kabe'nin kapısını kapattı. Oğullarının onu da büyümüştü. Vadini unutmayan Abdülmuttalib onları bir gün bir araya topladı. Ve işin hikayesini anlatarak, içlerinden birinin kurban etmesi gerektiğini bildirdi. Hepsi de razı oldular. Sonra da babalarına sordular. Peki nasıl yapalım bunu? Kimin kurban edileceğini nasıl tespit edelim? Abdülmuttalip böyle bir durumda nasıl yapılması gerektiğini biliyordu. Şöyle dedi. Her biriniz birer ok alın, üzerinize kendi isminizi yazın ve okları bana verin. Çocuklar babalarının emrini derhal yerine getirdiler. Her biri oktanlığından bir ok çekti, üzerine kendi ismini yazdıktan sonra babasına uzattı. Okları toplayan Abdülmuttalip doğruca kabeye vardı. Kabe'nin yanına varan Abdülmuttalip'in etrafını şehir halkı sarmıştı. Elindeki on oku ok çekme memuruna uzattı. Memur oklardan birini çekti. Abdullah, üzüntülü bir şekilde yüzünü Abdullah'a çevirdi ve şöyle dedi. ''Oğlum Abdullah.'' Allah kendisine kurban edilmek üzere seni seçti. Bu şerefi kardeşlerin arasında sana ihsan etti. Abdülmuttalib'in bir elinde bıçak, diğer elinde oğlu Abdullah'ın eli vardı. Kurban edilmesi için her şey tamamdı. Bu sırada bir takım gürültüler duyuldu. Kureyş eşrafı geliyordu. İçlerinden biri seslendi. ''Ey Abdülmuttalib, ne yapmak istiyorsun?'' Abdülmuttalip, oğluna bakarak cevap verdi. Onu kurban edeceğim. Bu cevap, kalabalık arasında hayret ve heyecan meydana getirerek dalgalandı, müdahale ettiler. Ey Abdülmuttalip, bu nasıl olur? Sen ki Mekke'nin büyüsün, böyle yaparsan sonra herkes senin yaptığını yapmaz mı? Herkes oğlunu kurban ederse, bizim de soyumuz kesilmez mi? Bütün kalabalık Abdülmuttalip'in aleyhindeydi. Bu sırada Abdullah'ın dayısı Abdullah bin Mugir'e ortaya atıldı ve ''Ey Abdülmuttalip, vallahi meşru bir mazeret olmadıkça sen onu kurban edemezsin. Onu kurtarmak için gerekirse bütün malımızı vermeye hazırız.'' dedi. Kureyşliler ve oğulları yalvarmalarının netice vermediğini görünce bu sefer şöyle bir teklifte bulundular. ''Ey Abdülmuttalip, Abdullah'ı al Şam'a git. Orada bir kadın var, kâhin ve bilgin bir kadın. Doğudan, batıdan zorlukta kalan herkes ülkeler aşıp ona gider.'' ''Herkesin derdine bir çare bulur. Elbette senin için bir çare bulur. Abdullah boğazlanacak derse, gel onu boğazla. Yok, eğer seni de, Abdullah'ı da, bizi de üzüntüden kurtaracak bir çare bulursa, ona göre hareket edersin.'' Bu fikir Abdülmuttalib'in aklına yattı. Derhal Abdullah'ı yanına alarak Şam'a doğru yola çıktı. Medine'ye geldiklerinde, kahin kadının Hayber'de olduğunu öğrendiler. Oradan Hayber'e geldiler.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 Abdülmuttalip ailesi ve Mekke halkı da bu habere son derece sevindi. Mekke dönüşünün ertesi günüydü. Abdülmuttalip oğlu Abdullah ve on deveyi alarak Kâbe'ye gitti. Kâhin kadının tavsiyesi üzerine Abdullah'la on deve arasında kura çekilecekti. Abdülmuttalip memura çek dedi. Çekilen ok Abdullah'a çıktı. Develerin sayısını 20'ye çıkardılar. Memur tekrar ok çekti, ok yine Abdullah'ı gösterdi. Develer 30'a çıkarıldı. Ok tekrar Abdullah'a isabet etti. Develer kırk oldu. Ok yine Abdullah'a çıktı. Elli oldu. Ok sanki Abdullah'a çıkmakta ısrar ediyordu. Altmış, yetmiş, seksen, doksan oldu. Ok ısrarla Abdullah'ı gösteriyordu. Nihayet develerin sayısı yüzü buldu. Tekrar ok çekilince merakla bakanlar derin bir nefes aldılar. Çünkü ok develere çıkmıştı. Böylece Abdullah kurban edilmekten kurtuldu. Bu hadiselerde Mekke müşriklerinin dikkati Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem babası ve dedesi üzerine çekilmiştir. Allah Resulü peygamberliğini ilan ettiğinde insanlar başkalarına karşı çıkabilecekleri şekilde Allah Resulüne karşı çıkamamışlardır. Allah subhanehu ve Teala peygamber doğmadan Mekke ehlini hazırlamıştır. Aynı şekilde Araplar için önemli olan zemzem, ve Kâbe'ye ait değerli eşyaların Peygamber'in dedesi vesilesiyle bulunması, gözleri Mekke'ye çevirmiştir. İnsanlar bu durumu ve bu olayın faillerini konuşmaya başlamışlardır. 2- Fil Vakası Olay İbn Kesir'de, Rahimehullah, şu şekilde zikredilmektedir. Ebrehe Necaşi'ye gönderdiği mektupta dedi ki, ''Ben Yemen toprağında senin adına daha önce benzeri yapılmamış olan bir kilise yapacağım. Sana'da çevresi yüksek, binası yüce, etrafı süslü, manzaralı bir kilise yapmak üzere işe başladı. Araplar onun yüksekliğinden dolayı Kulleis adını vermişlerdi. Ebrehe, Arapların Mekke'deki Kabeyi hac etmeleri gibi buraya hac için gelmelerini emretti ve bunu ülkesinde ilan etti. Adnan ve Kahtan soyundan olan Araplar buna karşı çıktılar. Kureyşliler de buna son derece kızdılar. Öyle ki, Bunlardan bazı kişiler o kiliseye gidip geceleyin içine girdiler ve içine pisleyerek hemen geri döndüler. Kilisenin bakıcıları bu pisliği görünce durumu hükümdarları Ebrehe'ye ileterek dediler ki, Bunu yapan yalnızca bazı Kureyşlilerdir. Çünkü onlar senin kendi mabetlerine benzer mabet bina etmene kızmaktadırlar. Bunun üzerine Ebrehe, Mekke'deki Beytullah'a gidip, onu taş taş üstünde bırakmayacak şekilde tahrip edeceğine and içti. Ebrehe, bunun için ordu hazırladı ve hiçbir kimsenin engel olamayacağı büyük savaşçılar temin etti. Orduya benzeri görülmemiş büyüklükte filler de iştirak etti. Bir tanesine Mahmud adı veriliyordu. Bu fili, Necaşi, bunun için Ebrehe'ye göndermişti. Ebrehe'nin yanında ayrıca sekiz fil daha vardı. On iki fil bulunduğu da söylenmiştir. Ebrehe bu fillerle Kabe'yi yıkmak istiyordu. Kabe'nin direklerine zincirler bağlayacak ve bu zincirleri fillerin boynuna geçirecekti. Sonra da filleri sürüp bütünüyle Kabe'nin duvarlarının yıkılmasını sağlayacaktı. Ebrehe Mekke yakınlarındaki el-Mehammes'e gelince orada konakladı ve, ve askerini Mekke halkının develerinin ve diğer sürülerin üzerine saldırdı. Onları alıp Ebrehe'ye getirdiler. Bu sürüde Abdülmuttalib'in iki 200 devesi vardı. Ebrehe, Himyer kabilesine mensup olan Hinata'yı Mekke'ye gönderdi ve Kureyş'in en seçkinini getirmesini emretti. Allah'ın evini korumazsanız, kral sizinle savaşmak niyetiyle gelmedi diye haber yolladı. Hinata Mekke'ye gelince, onu Haşimoğlu Abdülmuttalib'in yanına getirdiler. Hınata, Ebrehe'nin söylediğini Abdülmuttalib'e tebliğ etti. Abdülmuttalib ona dedi ki, Allah'a and olsun ki biz de onunla savaşmak istemeyiz. Bizim buna gücümüz de yetmez. Burası Allah'ın haram olan evidir ve dostu İbrahim'in makamıdır. Eğer onu korursak, burası Allah'ın evi ve haremidir. Ve eğer bırakacak olursak, bu onunla Allah arasındadır. Allah'a and olsun ki bizim onu koruyacak gücümüz yoktur. Hinata Abdülmuttalip'e dedi ki, ''Benimle beraber Ebrehe'ye gel.'' Abdülmuttalip onunla beraber Ebrehe'nin yanına gitti. Ebrehe onu görünce saygıyla karşıladı. Çünkü Abdülmuttalip, görünüşü güzel, yakışıklı bir kişiydi. Ebrehe tahtından inerek onunla beraber serginin üzerinde oturdu ve tercümanına şöyle dedi. ''Ona istediğin nedir?'' diye sor. Abdülmuttalip tercüman vasıtasıyla dedi ki, benim istediğim hükümdarın almış olduğu 200 devemi bana geri vermesidir. Ebrehe tercümanına şöyle dedi: Ona de ki, seni gördüğüm zaman benim hayretimi çekmiştin ama konuşunca sana gerek duymadım. Benimle aldığın 200 deve için mi konuşuyorsun? Da gerek senin ve gerek atalarının dininin mabede olan mukaddes evi yıkmak istediğimi unutuyorsun. Halbuki ben onu yıkmak üzere geldim. Sense bu konuda bana bir şey demiyorsun. Abdülmuttalip ona dedi ki, doğrusu develerin sahibi benim, evin sahibi de onu korur. Ebrehe dedi ki, onu benden koruyamaz. Abdülmuttalip dedi ki, sen onunla baş başasın. Ebrehe Abdülmuttalip'e develerini vermiş ve Abdülmuttalip Kureyşlilere gelerek, Mekke'den çıkmalarını, dağların tepelerinde korunaklı yerlere yerleşmelerini, askerlerin saldırısından endişe ettiğini bildirdi. Sonra Abdülmuttalip ve Kureyşliler, Kabe'ye gelerek Allah'a dua etti. Ebrehe ve ordularına karşı kendilerine yardımcı olmasını istediler. Ertesi gün Ebrehe, Mekke'ye girmek üzere hazırlandı. Fili de hazırlanmıştı. Filin adı Mahmud'tu. Ordu hazır hale gelmişti. Filler Mekke'ye doğru yönlendirilince, Nufeyl İbni Habib gelip filin yanında durdu, kulağına eğildi ve ''Koş ey Mahmud!'' ''Yahut geldiğin yere doğru dosdoğru dön, çünkü sen Allah'ın haram olan beldesindesin'' dedi. Sonra kulağını bıraktı. Fil koştu, Nufeyl İbni Habib dağın tepesine çıkıncaya kadar kaçıp geldi. Kalkması için file vurulduğunda fil kalkmadı. Başına demir çomaklarla vurdular. Karnının altına ucu eğri sopalarla vurup kalkması için kanattılar. Fil yine kalkmadı. Yemen tarafına dönmek üzere yönelttiklerinde kalkıp koştu. Şam tarafına döndürdüklerinde yine aynı şekilde yaptı. Doğuya döndürdüklerinde ise yine aynı şekilde yaptı. Mekke'ye yönlendirilince çöktü. Allah Teala onların üzerine denizden kırlangıca benzer kuşlar gönderdi. Her kuşla birlikte üç taş vardı. Biri gagasında, ikisi ayaklarındaydı. Onlardan kime isabet ederse helak oluyordu. Ancak bu taşlar hepsine isabet etmiş değildi. Onlar yol arayarak kaçıp gitmeye başladılar. Bu hadisenin sonucunda sadece Arapların değil, dünyanın iki süper gücü olan Fars ve Rumların da dikkati Kabe yani Mekke'ye çevrilmişti. Bu iki imparatorluk sürekli birbirlerini zayıf noktalarını araştırıyorlardı. Aynı zamanda düşmanlarının dostlarında güçsüz duruma düşmelerini bekliyorlardı. Zaten Habeşilerin ordusunun Kabe'nin önünde helak olmasından sonra Farslar Habeş ülkesini hemen işgal etmişlerdi. Allah bir kez daha peygamberinin doğumundan önce insanların dikkatini Mekke'ye yöneltmişti. Bu olayda, konumuzla direkt alakalı olmasa da önemli olan başka bir noktayı da zikretmek istiyoruz. Ebrehe ile Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalip arasında geçen konuşmada, şunu net bir şekilde görmekteyiz. Abdülmuttalip, müşrik olmasına rağmen, Allah'ın kendi yanında değerli olan şeyleri muhafaza edeceğine dair imanı nettir. Maalesef bugünümüzdeki Müslümanların muhtaç olduğu bir inançtır. Dünyaya dalmış bir halde yaşayan Müslümanlar, artık her olayı dünyevi gözlüklerle incelemeye alışmışlardır. Düşmanları kuvvet ve imkan, ancak eşit bir seviyeye gelindiğinde yok edilebileceğine inanmak, Allah'ın kendi dinine yardım edenleri muzaffer kılacağına dair vaatlerini unutmak ciddi bir imani eksikliktir. Allah subhanehu ve Teala vaadinden dönmez. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. Muhammed Suresi 7. Ayet Bizse, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara variz kılmak istiyorduk. Ve o yerde, onları hakim kılmak, Firavunla Hamana ve ordularına, onlardan İsrailoğullarından gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyorduk. Kasas Suresi 5 ve 6. Ayetler Duamızın sonu, Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdtır. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 21. sayısında yayınlanmıştır.